Bırakma Beni Hevaya Ne Kadar Etsem De Yemin Olmadım Bir Lahza Kendimden Emin Ey Yüce Sahibim Rabbül Alemin Nefsimle Baş Başa Bırakma Beni Son Buldu Kibirle Büyük Savaşım Önünde Eğildi O Mağrur Başım Gördün Beytullah'ta seldi gözyaşım Rahmetinden mahrum Bırakma beni Kişi gafil ise kelam nafile Kalpler mutmaindir zikrullah ile Şufani dünyada bir nefes bile Kur'an'dan nasipsiz Bırakma beni İbadet tahtımdır Hidayet tacım, Başka hiçbir taca yok ihtiyacım, Her an, her mekanda sana muhtacım, Kapında secdesiz bırakma beni. Artık avutmuyor ne söz ne beste, Emrini bekliyor ruhum kafeste, Huslat kapısında o son nefeste, Şahadetten gafil, bırakma beni. Affın azabından bilirim yüce. 99 ismin dilimde hece. Sorgu sual başlayınca o gece, kabirde cevapsız, bırakma beni. Yaklaşan bir gün var, şartları Yaman. Kur'an der ki o gün. Verilmez aman Ey sıfatı Rahman ve Rahim olan Mahşerde gölgesiz bırakma beni Gerçi söyleyecek sözüm çoksa da Geçtim her birinden geldim maksada Son bir dileğim var yüzüm yoksa da Cemaline hasret bırakma beni